Aksanlı sinema. Göçmen sineması çalışmalarının en önemli isimlerinden Hamid Nafisi'nin sürgün, diaspora ve sömürge sonrası göçmen sinemasını tanımlamak için kullandığı kavram ungovchesskenazanet Spesifik olarak 1960'lı yıllardan bu yana kendi ülkelerinden sürülmüş, göç etmek zorunda kalmış yönetmenlerin ya da ikinci nesil sinemacıların filmlerini ayırt etmek için kullanılan bir kavram olsa da, aksanlı sinema aslında postkolonyal aşamada özellikle 3. dünya yönetmenlerince icra edilen sinema pratiklerini ifade eder. Aksanlı sinema, daha önce popüler sinemanın tüketicisi olan dünyanın kendi hikayelerini kendi dilinden anlatmaya başladığı bir sürecin ürünüdür. Grage. Öte yandan aksan, salt otantik dile ya da yerli olana değil, bilekiz ana akımın dışında kalmaya gayret eden ifade biçimlerine, geleneksel metotları ters yüz eden üretim ve dağıtım modlarına, yenilikçi stillere yapılmış bir vurgudur. Bir bakıma film diline konulmuş, başka türlü okunmayı talep eden gerçek bir aksan işareti gibidir. Bu nedenle aksanlı sinemaya yönelik bir tasnif girişimi, bilindik sinemasal kodlar ya da türsel ayrımlar üzerinden gidemez. Ona, Fernando Solanas kadar Atome Goyan, Muhsin MacMalbaf kadar Yılmaz Güney filmleri de dahildir. İzin vesilesiyle elinizi öpmeye geldim. Eğitim kendini savunmak değil. Ben de sizler kadar üzgünüm. Ölenli ölünmez. Ben de acı çekiyorum. Elini öpmeme izin ver. <gülüyor> Baba, baba, bir daha getme. Bubacım, bubacım. Bir daha getme olur mu? Peki kızım. Ahmet'e bizim de babamız var diyor, inanmıyor. Gördün mü bizim de babamız var. Kavurlamacın hindir, kurek avraççı, babaççı aga, sonra katır sonra, gitme. Ya. Aklın varsa geldiğin gibi git. Başımı derde sokma. Karımı, çocukları mı görmeye geldim? İzin verirseniz... Çocukların orada, al da gel. Bunun için Nafisi'nin önerdiği bu filmlerdeki tematik ve stilistik ortaklıkları filmlerin zaman uzamında tekrarlanan motiflere göstergelere dayanarak sınıflandırmaktır. Örneğin sürgün sineması daha çok otobiyografik özellikleri içerir ve terk edilmek zorunda kalınan ana vatana dair ya süreçlerini ya da ortak hafıza inşasını konu alırken, diaspora sineması bunları da kapsayacak şekilde kolektif yaşam taktiklerini ve dayanışmayı öne çıkarır. Sömürge sonrası göçmen filmleri ise hem bağımsızlaşma hem de dönüşen kimliklerle en önemlisi de etnik kimliğe saplanıp kalmanın tehlikeleriyle ilgilenir. Aksanlı filmler, göçmenlerle birlikte Batı muhayyelesinin değişimine konulan bir noktalamadır ve kimlikler kadar zihinlerin de melezleşmesine imkan tanır. Nafisi'nin incelik değiştirmiş analizlerini içeren Anaccentes Sinema adlı metni, bu konuda çalışanlar için halen başucu kitabıdır. Yazan Zeynep Özen Barkot. Kurşet! He? Ben parkta